Bismillah, Elhamdülillah ve Salatu Vesselam Ana Resulillah. Peygamberimizin isimleri ve manaları nelerdir? Şeklinde bir soru soruldu. Öncelikle ifade edelim ki kardeşlerim, peygamberimizin sağlığında kullanılan, yani kendisi için kullanılan isimler ve ayet ve hadislerde geçen isimler olmak üzere e, peygamberimizin isimlerini ikiye ayıralım. En çok kullandığı Kullanılan onun hakkında iki isim Muhammed ve Ahmet isimleri. Ee, Kur'an'da Ali İmran Suresi 144 Ahsap Suresi 40 Muhammed Suresi 2 Fetih Suresi 29. ayetlerde Muhammed ismi geçerken Saf Suresi 6. ayette de Ahmet ismi geçmektedir. Muhammed ismi övülmeye layık hasletleri çok olan manasına geliyor. Ahmet ise en çok övülen ve veya en çok hamd ve şükreden anlamına geliyor. Peygamberimizin diğer bir yaygın olan ismi de Mustafa olup o da seçilmiş, seçilen manasına gelmektedir. Bu hususta Peygamberimizden şöyle bir rivayet var. Benim bir takım isimlerim vardır. Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Mahi'yim ki Yüce Allah beni kührü küfür, benimle yok edecektir. Ben Haşır'ım ki İnsanlar, i̇nsanlar kıyamet günü benim izimce haşrolunacaklardır. Ben akıbım ki benden sonra peygamber yoktur. Bu bu e, Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de geçen bir rivayettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir rivayet var. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allahü Teala e, Kureyşlilerin setlerini, Takaratamiz sözler yani kötü sözlerini ve lanetlerini benden nasıl çevirdiğine hayret etmiyor musunuz? Onlar zemmedilen birine setme diyorlar. Zemmedilen birine lanet, lanet okuyorlar. Ben ise Muhammed'im, övülmüşüm. Bu da Buhari'de Nesai'de geçen bir rivayet. Şimdi kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de birçok isim vardır. Peygamberimizin e, isimlerinden bahsedilir. Ve hadislerde geçer. Başka e, yani şöyle ifade edelim ki yüzden fazla isminden bahsetmek mümkündür. Yani mesela örneğin Kur'an'da Beşir, Nezir e, gibi isimleri e, verilir onun hakkında. Müjdeleyici, uyarıcı, işte müddesir yani örtülen, örtülere bürünen, müzemmil gibi yani böyle birçok isimlerden bahsetmek mümkündür. Burada e, kısaca bunları geçmek yani kısaca isimlerini ve manalarını anlatabilmek e, mümkün olmaz. Çokça yani ayetlerde geçen isimleri vermek ve manalandırmak bu kısa soru ve cevap e, sohbetimiz için yeterli gelmez ama ben en çok kullanılan isimlerini verdim. Yani Muhammed, Ahmet, Mustafa e, bunlar Peygamberimizin sağlığında kullan kullanılan onun hakkında kullanılan isimlerdir. Daha ayrıntılı bilgi için bu bu isimlerinden ve manalarından bahseden kitaplardan faydalanılabilir. çünkü o çok güzel olağanüstü güzel bir ahlaka sahip bir insandı. O gerçekten birçok sıfatı üzerinde taşıyan bir insan onu daha iyi tanımak, böyle kısa sözlerle, kısa izahatlarla anlatabilmek mümkün olmaz. Bununla ilgili eserlerden faydalanmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.